Nasrettin Hoca Dönme Dolap Yazan Ekrem Bektaş Yöneten Mehmet Burhan Genç Seslendirenler Nasrettin Hoca Ercümen Balakoğlu Nasrettin Hoca'nın eşeyi Ersin Samber Karısı ve torunu Yaşar Özdemir Ses kayıt Ali Fırat Çüş, eve geldik bozo oğlan. Kusura bakma sevgili eşeğim, tüş demek biraz ayıp oluyor ama ne yapalım? Eşekler çüşle dehten başka bir şey bilmiyor. <gülüyor> tamam tamam tamam, belki biliyorsun ama bilsen de ben anlamıyorum. Şöyle dur bakayım, severi de sırtından aldın mı doğru ahıra saman yemeğe. Şimdi sen saman yemekten başka bir şey düşünmezsin, hadi yürü bakalım. Evet işte samanın, sen samanı yerken ben de eve gidip karnımı doyurayım. Acaba bizim hanım bugün ne pişirde? <gülüyor> tamam, <gülüyor> afiyet olsun, afiyet olsun. Canım <gülüyor> efendi, ısrar etme ben saman yemem. Hadi bakalım, şu kapıyı da kapatayım. Samanın bitti mi alırsın suyunu getiririm, tamam mı? Hanım hu, orada mısın? Selamun aleyküm. Oh ne yapıyorsun orada dolabın üstünde yahu? Ah görmüyor musun? Torunu dönme dolaba bindiriyorum. O, oh, torunun bu gelmiş. Anası nerede bunun? Anası düğüne gitti. Çocuğu bana bıraktı. Oh ne ara? Peki siz ne yapıyorsunuz dolabın üstünde? Ne yapayım? Torunun eline de dönme dolaba binmek istedi. Yahu bizim dolap dönmez ki. Sen mi söyledin döndüğünü? Başka işin yok mu hoca? Neden dolabı döndüğünü söyleyeyim ki? Çocuk bu ne diye sorunca ben de dolap dedim. Hemen aklına dönme dolap gelmiş. Dolaba bineceğim diye tutturduk. Canım efendim insan anlatmaz mı çocuğa bu dolap dönmez diye? Becerebilirsen sana anlat hoca efendi. Zaten sabahtan beri çocukla uğraşmaktan yoruldu mu usandım. Tamam tamam tamam başlama yine. Gel bakayım benim torunum. Neredeymiş bakayım torunum? Deden seni çok özledi. Gel yavrum gel bak bizim dolap dönmüyor. Ben sana dönen dolap bulacağım. İnanmıyor be inanmıyor. Yahu kadın insene sen de o dolabın üstünden senin aklına da dönme dolap geldi galiba. İndim indim. Sanki çok meraklıydım kedi gibi dolabın üstüne tırmanmaya. Hadi bakalım çocuk sen değilsin. Bak dinen dolaptan indi. Bunu ben dönme dolabı bineceğim. Evladım bizim dolap dönmez. Bak sana duvara çivili yahu. Dönmüyor dedik ya, ne laf anlamaz çocuksun sen. Dolap duvara çiviyle çakılmış. Bana ne duvarla döndür. Olur. En iyisi ben evi döndüreyim. Evle beraber duvar döner, duvarla beraber dolap döner. İşte sana dönmez ol. İyi dede hadi döndür. Şimdi seni kulağından tutar bir döndürürüm. ev değil yedi mahalle beraber dönersin. Aman hoca çocuğa o kadar sert davranma kalbini kırarsın. Olur. Kalbini kırmayayım da senin gibi dolaba tırmanayım. Hanım sen bu kafayla bunun her dediğini yapacak olursa bir gün seni damada çıkarır bu çocuk. Aa çıktık çıktık sabahleyin damada çıktık. Ne dam, dam da yere atlatsaydınız bari. Hayır damdan atlamadık bacadan indik. Yahu hanım sen yaşlandıkça çocuklaşıyorsun galiba. Bacadan inince kapkara olmadınız mı? Olduk ama yıkandı kocayız dedi. Aman iyi ki yıkandınız. Hadi çocuk sen de in o dönmeyen dolabın üstünden aşağı. O zaman... Yavrum evladım bizde atlı karınca yok, ahırda bir eşek var, istersen eşek karıncaya bin. İyi tamam, onu bilirim. Hadi indir beni. Gel bakalım, hoppala, <gülüyor> aferin. Sakın bir daha böyle yaramazlık yapma. Hadi, hadi, sen de bir şeyler getir de yiyeyim, karnım acıktı. Ama hoca efendi, çocukla uğraşmaktan yemek yapmaya fırsat bulabildim mi? Hoppala, yapma yahu. Keşke ahırda eşekle beraber saman yeseydim. Teklif etti de kabul etmedim. Hadi bu günlük idare et. Akşama sana arpa verelim. Ha? <gülüyor> Şaka söyledim hoca Efendim, Sen çocukla biraz oyalan. Ben sana hemen bir şeyler hazırlayayım. İyi iyi ama çabuk ol ha. Yoksa bu açlıkla bu çocuğu yiyebilirim. Ayıcılık bu. Nasıl oynanıyor o oyun? Kolay dedeciğim. Ben sana öğretirim. Ne mi lazım İstemem. Kim bilir senin tuhaf oyunlarından biridir gene. Öyleyse dama çıkıp meyrekçilik oynayalım. Ha, yok yok yok yok. Yerde olsun yerde. Değilse ayıcılık oynayalım. Hiç olmazsa ayı dama çıkamaz. İyi Öyleyse sen ayı olacaksın. Ben ne dersem onu yapacaksın. Ha, ben mi? Yok yahu ayı sen ol. Ama ayılar kocaman olur. Şart mı canım sen de küçük ayı ol. Hı. Aman aman aman zırlama sus sus tamam tamam olucam Ama kimseye söyleme sakın. İyi söyleme. Hadi şimdi burnuna şu halkayı tak bakalım. Şimdi senin gırtlağına tıkarım o halkayı kerata. Ayy, ayy, ayy, ayy. Sus sus sus sus. Sus bari şu yeleğimin yakasına takayım. Hadi tamam hı. gönlün oldu mu? İyi hadi Be. şimdi kalk. <gülüyor> Kalkmak mı? Ne kalkması yahu? Ay oldu. Tövbe tövbe. Yahu be çocuk ben ömrümde hiç oynamadım. Ama şimdi ayısın ve mecburen oynayacaksın. Allah'ım sen sabırlar ver. Hadi oynayalım bari. Hmm, ayı gibi oynamıyorsun. Ayı şöyle şöyle yapar. Yahu ben ne bileyim ayı nasıl yapar. Ben acaba bir ayıyım işte. İşine gelirse. işte böyle, işte de şöyle, işte de, <gülüyor> de öyle. İşte İşte böyle, işte de şöyle, işte ne de Ne yapıyorsun Nasrettin Hoca, sen delirdin mi ayol? Ne yapayım hanım, senin torunum beni ayı yaptı, sen ona söyle. Hay sen ne olasın Nasrettin Hoca, hadi buyur bakalım yemeğine. Olur, buyuralım, yiyelim bakalım. Ayı gibi acıktım zaten, sen şu çocuğu buradan uzaklaştır, bakarsın ağzıma da halka takmaya kalkar, hiç olmazsa rahatlı yemek yiyeyim. Olur hoca, evlendi olur. İnşallah şu bizim kız düğünden erken dönerdi. akşama bir şeyler hazırlarım, yoksa ikimiz de eşeğin samanından yemek zorunda kalacağız. Sen avcunu yala hanım, eşek sadece beni davet etti, sen hesapta yoksun. Ama hoca efendi, eşek senin hatırın için birazcık kenarından yememe ses çıkarmaz herhalde. Çıkarmaz çıkarmaz ama her ihtimale karşı sen eşeğin suyunu götür de gözüne gir bakarsın sen de davet eder. <gülüyor> Ay çok yaşa hoca efendi lafı döndürüp dolaştırdı sonunda eşeğin suyunu bana yükledin. Eee her ne kadar ayı olduysak da aklımız yine insan gibi çalışıyor. Hatta biraz daha çoğalmış desem alınmazsın değil mi hoca efendi? Alınmam canım efendi, alınmam ben ne olursam olayım yine de nasrettin hocayım. <gülüyor>